Robbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wafahmi alhaqni la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama. Ramazan ayını nasıl yaşayalım? İsmindeki ünvanındaki sohbetimize davamıza bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallahü teala. Allah sizleri de bizleri de muvaffak eylesin. Değerli müminler. En son yüce Rabbimizin Ramazan ayı içerisinde Cennetini süsleyip, her gün süsleyip, cennetine hitaben kullarımın sana girmesi bugün ne kadar yakındır? Onların üzerinden imtihanlar, zorluklar, imtihanın vermiş olduğu yük kaldırılacak da affa ve mağfirete uğrayacaklar da sana giri verecekler. Bugün salih kulların sana girmeye çok yakındır der cennetine hitaben. En son bunu söylemiştik. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnnema yuwaffa's sabiruna ecruhum gayri hisab. Hüseyin Rabbimiz buyuruyor ki muhakkak ki Allah'a taat yolunda sabredenlerin mükafatı hesapsızca kat kat verilir. Demek ki değerli kardeşlerim Allah'a itaat yolunda sabreden edenlerden olmamız lazım Nefis, nefisleriyle mücadele edenlerden olmamız lazım. Gayretli olmamız lazım, azimli olmamız lazım. Kendisini itaate alıştıranlar namaza, niyaza, oruca itaate alıştıranlar bunu kolaylıkla başaramıyorlar. Muhakkak onlar da belli bir mücadele sonucu o mertebeye ulaşıyorlar. Nefisleriyle mücadele ediyorlar. Nefislerini yerden yere vuruyorlar gerekirse. Şehvetlerini gerekirse dindiriyorlar, yerden yere vuruyorlar. Allah'ın emirleri karşısında büyük bir sabır ve azimle o emre itaat etmenin yolunu arıyorlar. Yoksa şu hocadır, bunun İslam'ı yaşaması kolaydır. Şu hacıdır, onun İslam'ı yaşaması zaten kolaydır. Şu ihtiyardır, onun İslam'ı yaşaması kolaydır. Şu gençtir, fazla bir problemi yok, onun İslam'ı yaşaması kolaydır. Şu zengindir, bir derdi yok, İslam'ı yaşaması kolaydır gibi bir takım yargılar içerisinde olmayalım. Bilelim ki Toplumsal tabakaların herhangi birinde yer alan yani orta halli, fakir, zengin, okumuş, okumamış vesaire Kim olursa olsun hepsinin imtihanı var, hepsinin kendine layık imtihanı var. Herkes o imtihanlarla imtihan oluyor. Şöyle bir düşünün, çok yüksek makamlarda olanların, dertlerini, problemlerini bir akledin, bir tefekkür edin. Gerçekten zenginin zengin derdi olur derler. Bir müdürün, bir makam, mevki sahibi insanın da mesuliyetleri o derece büyüktür. Sıkıntıları o derece büyüktür. Dolayısıyla biz bunun para problemi yok, zengin. Efendim şunun sağlık problemi yok, delikanlı deyip de onların imtihanlarının az olacağını, imtihanlarının basit geçeceğini asla düşünmeyelim. Yüce Rabbimiz herkese layık olduğu vechiyle onları imtihana tabi tutuyor. Herkesin kendine göre bir imtihanı var. Ancak buradaki unutulmaması gereken ölçü la yukellufullahu nefsen illa busaha Allah hiçbir nefse gücünün üste üstünde bir imtihanla hiçbir nefsi imtihan etmez. Gücünün üstündeki bir yükü ona asla yüklemez buyuruyor. O yüzden bizler Mevcut konumumuza bakarak diyeceğiz ki, benim konumum neyse, gücüm, takatim neyse Allah ona uygun bir şekilde beni imtihan edecek. ve mevcut şartlar içerisinde tabi olduğum, mükellefi olduğum imtihanda en güzel cevapları hazırlamakla mükellefim diyeceğiz böyle bazı insanlar vardır. Efendim der ki, ya felancanın tuzu kuru, o tabii ki namazını da kılar, orucunda tutar. Adamın bir ihtiyacı yok, bir sıkıntısı yok ki. Ama biz işçiyiz, çalışıyoruz. Efendim, ekmeği aslanın ağzından alıyoruz. Şöyle böyle bir takım şeyler söylerler, mazeretler uydururlar. Bunlar geçerli mazeretler değil. Burada Şeytanın vesvesesini biz görüyoruz. Şeytan bu şekilde vesveselerle insanı kandırma yoluna gidiyor. Diyor ki namaz, niyaz, ibadet zengin işidir. Vakti olanın yapması gereken işlerdir diye bizi kandırıyor. Gerçekten toplumda bazı insanlar görürsünüz. Ağır işlerde çalışır bu insanlar. İnşaattır, madendir, şudur budur, zor işlerde. Dersiniz ki namazını saklıyor musunuz? Der ki kılmıyorum. E niye kılmıyorsunuz diye sorduğunuzda der, der ki size ya ben çoluğun çocuğun rızkını kazanmaya çalışıyorum. Akşama kadar didiniyorum, çalışıyorum. Ben namaza, niyaza vakit ayırırsam benim evde çoluk çocuk aç kalır. Çalışmak da bu yüzden ibadettir. Ben çoluğun çocuğun rızkı için çalışıyorum diye bir mazeret uyduruyor. Gerçekten de bu yakışık almayan bir mazeret. Doğru olmayan bir mazeret. Nice nice insanlar tanıyoruz. En ağır işlerde çalışıyorlar ama ibadet konusunda, itaat konusunda gerçekten çok azimliler, çok çalışkanlar. Rızık Allah'a ait olduğuna göre. Bizler elimizden geleni yaptıktan sonra bu dünyada e, aç kalmak diye bir şey söz konusu olmaz Allah'ın izniyle. Ancak Allah-u Teala imtihan gereği وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءِ اِمَّا ve الْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَا الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ İmtihan gereği olarak, imtihan vesilesi olarak sizi bazen açlıkla, bazen mallarda eksiklikle, tahıllarda, ekinlerde, buğdaylarda, meyvelerde eksiklikle, bazen zürriyet sahibi olamamakla, Bazen çeşitli zorluklarla sizi imtihan ederiz. Ve beşşir-i sabirin, bu imtihanlara sabır gösterenleri müjdele ey Resulüm. Onlara cenneti müjdele ey Resulüm. Demek ki imtihan olacağız. Bazen açlıkla, bazen toklukla, bazen varlıkla, bazen darlıkla Bazen musibetle, bazen hastalıkla vesaire. Bunların hepsi Allahu Teala'nın maksatlı olarak bizi imtihan etmiş olduğu şeylerdir, vesilelerdir. Bu vesileler asla rastgele şeyler değildir. Kendiliğinden olmuş değildir. Hastalık da kendiliğinden gelmiş değildir. Zenginlik de kendiliğinden gelmiş değildir. Fakirlik de kendiliğinden gelmiş değildir. Bunların hepsinin arkasında Yüce Rabbimizin bir hikmeti gizlidir. Bizler sağlıklı yaşayabilmek için elimizden geleni yapacağız. Variyet sahibi olabilmek e, olabilmesi için veya varyete sahip olabilmemiz için elimizden geleni yapacağız. Gerisini Allah'a bırakacağız. Olur ki Allah zengin olmamızı murat etmemiş olabilir. Belki çok büyük servete, çok büyük mallara sahip olamayabiliriz. Bu da Allah'ın bir hikmeti gereği olacaktır. Bize düşen olayların sonuca gitmesi değil, bize düşen doğru olanı doğru zamanda, doğru mekanda yapmaktır, tedbiri almaktır. Gerisini Allah'a bırakacağız. Eğer sonuç A şeklinde veya B şeklinde zuhur ederse bileceğiz ki bu da Allah'ın takdiridir. Değerli kardeşlerim, yine Ramazan ayında müminlerin sahip olduğu mükafatlarla ilgili bazı nebevi haberleri aktarmaya devam edeceğiz. İşte bunlardan bir tanesi. اِذَا دَخَلَ Ramazanu فُتِحَتْ اَبَابُ الْجَنَّةِ Ramazan ayı girdiğinde cennetin kapıları açılır. Wa ulghat abwabul Cehennemin kapıları da kapanır. Pardon, yanlış söyledik. Idha İda Ramazan Ramazan ayı girdiğinde cennetin kapıları ardına kadar açılır. وَغُلِّكَتْ abwabu cehennem, Cehennemin kapıları da kapanır. وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ Şeytanlar da zincirlere boğulur. Bu hadis-i şerif, Buhari ve Müslim'de geçiyor sahip hadis-i şerif. Burada anladığımız müjde nedir değerli müminler? Cennetin kapıları açılıyor, yani cennete girmek kolaylaşıyor. Cehennemin kapıları kapanıyor yani cehenneme girmek de zorlaşıyor. Yine bizi cehenneme sevk edecek olan şeytanların zincire vurulduğu haberi var burada. Dolayısıyla şeytanlar zincire vurulduğunda insanların kalplerine şerri, isyanı, itaatsizliği telkin eden bu şekilde vesvese veren şeytanların da Zincirlere vurulduğu bu ayda insanların doğru yola girmesi o denli kolaylaşıyor. İtaat etmesi o denli kolaylaşıyor. Allah'a yaklaşması ve bu şekilde cenneti hak etmesi ve cehennem narından kendini azat edebilmesi bu denli kolaylaşıyor demektir. Yine değerli müminler, kitabımızdaki sayı takip ederek söylüyorum bazen tekrar ettiğimiz konularda oluyor. Bu ayda Kadir gecesi var. Bin aydan daha hayırlı bir gece. O geceyi inşallah idrak edenlerden oluruz ve en güzel şekilde ifa edenlerden gecenin hakkını verenlerden oluruz inşallah. Değerli günler, Ramazan ayının son gecesi oruç tutanların günahları affedilir. Yine Yüce Rabbimizin Ramazan ayı içerisinde cehennem narından azat ettiği nice nice insanlar vardır. Ve Ramazan ayının her gecesinde belli bir adette insanlar cehennemlik iken cennetik olurlar. Cehennemden azat edilip Cennete Sevk edilirler Düşünebiliyor musunuz? Diyelim 10 bin kişi Adları Allah katında malum Cehennemlik oldukları Kesin, muhakkak Ama Ramazan ayı gelmiş Bu insanlar Oruçlular, tövbe ediyorlar istifar ediyorlar Ramazan ayının gecesinde Allah'ı zikrediyorlar ve allah Teala onların bu samimiyetine binaen onları cehennemden azat edip size cenneti vacip kıldım diyor. Haydi 10.000 bin kişi artık cennetlikseniz diyor. Ve her gece ve her gece ben örnek 10.000 bin kişi derken örnek verdim sadece bu rakam Allah katında malumdur. Ne kadar olduğu belki daha fazla, belki daha az. Demek ki nice nice insanlar Ramazan'ın gecelerinde Cehennemden Azat oluyorlar Cennete Giriyorlar Cennetlik oluyorlar Düşünebiliyor musunuz bu gece Acaba aramızdan kaç kişi Adı Allah korusun Cehennemliklerden Yazıyorken Şu gece kılmış olduğu Namazından yapmış olduğu Tövbesinden istiğfarından göstermiş olduğu pişmaniyetinden, dökmüş olduğu pişmanlık gözyaşlarından dolayı, arz etmiş olduğu samimiyetten dolayı Allah onu cehennemlik listesinden siliyor, cennetlik listesine yazıyor. Acaba aramızda kaç kişi var? Merak konusu. Öyleyse değerli kardeşlerim, hepimiz kendimizi muhtemel cehennem adayı olarak görelim ve cehennemden kurtulmak için derhal en güzel tövbeleri, istiğfarları yapalım, Allah'a sığınalım Rabbimizden bizi azat etmesi için cehennemden azat etmesi için dua edelim yalvaralım cehennemden azat edilen cennete yazılan kulların listesine girmek için hıraş bir şekilde davetimiz olsun, ya yalvarımışımız olsun, yakarışımız olsun, samimiyetimiz olsun. Ya Rabbi o listeye illaki de beni yazmanı istiyorum Ya Rabbi. Ne istersen yaparım Ya Rabbi. Seni seviyorum Ya Rabbi. Pişmanım Ya Rabbi. Günahlarımı itiraf ediyorum. Ben düzeleceğim Ya Rabbi. Ben böyle kalmayacağım. Ben iyi bir insan olacağım. iyi bir Müslüman olacağım. Dolayısıyla senin narından, ateşinden, azabından korkuyorum Ya Rabbi. Ya Rabbi ne olursun beni cehennemliklerin listesinde bırakma Ya Rabbi diye yalvaralım, yakaralım bu otuz gecenin birinde hiç olmazsa kendimizi azat ettirelim. Bu çok zor değil. Bu sadece samiyete bakar. Bu çok zor hocam be ya. Bu kolay değil. Diyebilirsiniz ama Değerli kardeşlerim Allah'a hiçbir şey kolay değil. Allahu Teala bizi o kadar seviyor ki bizi affetmek için bahane arıyor. Bizi cennetlik yapmak için bahane arıyor. Yeter ki bu kullar, biz kullar samimi bir kalp ile Allah'a yönelmiş olalım. Günahlarımızı itiraf edelim. Allah'ın sevgisini şu kalbimizin derinliklerinde hissedelim. Ona saygıda kusur etmemeye çalışalım. Günah işleyebiliriz. O ayrı bir mesele ayağımızı kayabilir. Bilerek, bilmeyerek, unutarak. Ancak kendimize geldiğimizde ben ne yaptım ya? Ben nasıl Müslümanım? Ben bunu nasıl yaparım? Allah'ım beni affet. Bu günah, bu hata beni helak eder. Beni cehennemlik yapar belki. Ben bunu nasıl yaptım ya Rabbi? Pişmanım ya Rabbi. Bir daha yapmayacağım ya Rabbi. Diyelim. Bu muhasebeyi, bu pişmanlığı Gösteremiyorsak değerli kardeşlerim, değerli müminler, bu Müslümanlık alameti olmaz. Gösteremiyorsak Müslümanlık alameti olmaz. Müslüman, Müslüman kimdir? Ya Müslüman, günah işlediğinde kalbi daralan insandır. Ben hata ettim ya, nasıl yaptın? Ben bunun cezasını ya dünyada ya ahirette ya da her ikisinde de görürüm ben. Ben bunu nasıl yaparım? Nefsime zulmettim ben var ya. Akılsız bir kafaya sahibim. Allah'ım. Pişmanım yarım. Döndüm sana yarım. Diyemeyen bir insan hangi yönüyle Müslüman olduğunu iddia edecek? Hangi yönüyle Allah'ın kulu olduğunu iddia edecek? Bile bile günah işleyip de pişmanlık arz etmeyen yapmış olduğu zinayı, günahı eşine, dostuna gurur vesilesi olarak anlatabilen imanı zayıf kişiliklerin hangi yönüne bakarak Müslüman olduklarını iddia edebileceğiz. Veya bu insanlar hangi yönlerini ileri sürerek Müslüman olduklarını iddia edecekler. Değerli müminler, Müslüman olan kişi Allah'a teslimiyet gösteren kişidir. Allah'a teslimiyet gösteren kişi her zaman tercihini haktan yana yapan insandır. Çoğunlukla hatası ancak unutarak, ayağa kayarak bir anlık gafletle olur. Kendine geldiği andan itibaren hatasını anlar, yüreğinde pişmanlık duyguları hasıl olur. Yapmış olduğu günahtan Yapmış olduğu hatadan asla memnun kalmaz. Yapmış olduğu hatayı, günahı, isyanı, eşine, dostuna bir gurur vesilesi olarak anlatmaz, anlatamaz. O yüzden kendimizi ölçmemiz, biçmemiz lazım değerli kardeşlerim. En azından pişmanlık duyan bir kalbe sahip olmamız lazım. Onu da yitirdiysek oturup ağlayalım. Pişmanlık duymayan bir katten Allah'a sığınırız. Allah korkusundan bir damla gözyaşı dökemeyen gözden Allah'a sığınırız. Eğer vaziyet böyleyse eğer Allah korkusundan bir damla göz Yaşı dökemediysek şimdiye kadar yapmış olduğumuz günahlar bir dağ gibi, korkunç bir dağ gibi, üstümüze yıkılan bir dağ gibi üzerimize gelmediyse, gelmiyorsa, böyle hissetmiyor isek, işte bizim için kıyamet kopmuştur. Bizim için çok kötü bir netice vardır. Biz kaybetmişiz demektir. O yüzden müminlere benzemek lazım. O yüzden Allah'ı seven, sayan bir kalbe sahip olmak lazım. Allah korkusuyla titreyen bir kalbe sahip olmak lazım. Allah korkusundan birkaç damla gözyaşı döken Gözlere sahip olmamız lazım. Düşünmemiz lazım. Tefekkür etmemiz lazım. Kendimizi kontrol etmemiz lazım. Her insan ahiret yolcusudur. Her insanın göğüs kafesi onun için ahiret aracıdır. Ahirete giden araçtır. Vesiledir. Her insanın Aklı, ruhuyla birlikte bu aracı kontrol eden mekanizmasıdır. Bu mekanizmayı en iyi şekilde kullanmamız lazım. Kendimizi cehenneme, tehlikeye doğru değil, cennete, Allah rızasına, Allah'ın hoşnut olduğu kulların topluluğuna erişmek için o tarafa doğru götürmemiz lazım, sürmemiz lazım değerli müminler. Oruçlunun reddedilmeyen bir duası vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem فَلَافَةٌ la تُرَدُ Üç kişi vardır ki onların duaları gerçebilmez. فَلَافَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَةُهُمْ أَصَّائِمُ حَتَّى يُفْتِرْ Oruçlu olan kişi orucunu açana kadar onun duası geri çevrilmez. Vel imamul adil adalet sahibi devlet başkanının duası geri çevrilmez. Ve da'vetül mazlum zulme uğrayan kişinin mazlum kişinin duası reddedilmez. Değerli kardeşlerim ezan okunduğu için iki dakikanız daha almak istiyorum şu hadiste aktardıktan sonra sohbetimi bitireceğim inşallah peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor "Kullu amel ibn adem leh adem oğlunun her ameli kendisi içindir vel hasenatu bi aşri emthaliha almış olduğu sevap on ile çarpılır almış olduğu sevap on Sebabın on katını alır. İla 700 zaf, 10 katından 700 katına kadar ejrini artırabilir. Yahu Allahu Azza Wajel Allahu Teala buyuruyor: İlla sıyan. Fı innahu li ancak oruç ibadeti. Diğer ibadetlerden müstesnadır. O benim içindir. Wa ana edzi Ben onu özel olarak oruç ibadetini, mükafatını, ecrini, ben özel olarak vereceğim diyor. Terakkaşa huwate. Oruçludan kişi şehvetini terk etti diyor. Benim için. Allah için. Wa ta'ame yemesini terk etti o şerabeh içmesini terk etti min eceli benim rızam için benim için terk etti dolayısıyla onun ecrini mükafatını özel olarak ben vereceğim diyor allah Teala lisaim-i ferhaten oruçlu kişinin mutlu olacağı iki vakit vardır ferhatun en fıtrih birinci vakit mutlu olacağı Sevineceği birinci vakit iftar ettiği andaki vakittir. Muferhatun indelika-i Rabb'ik ikinci mutluluğu sevinci de Rabbini karşıladığı zamandır. Ve halufu fmsa'ini atigbu and Allah min rihih misk bilinsin ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis daha güzeldir. Kim Ramazan'a iman ve ihtisaben غُفر له İman ile ecne Allah'tan bekleyerek kim Ramazan'ı oruçla geçirip geçirirse geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yüce Rabbimiz geçmiş günahlarımızı bağışlasın. Yüce Rabbimiz, oruç tutan, orucunu en güzel şekilde tutan, en güzel şekilde kıyam namazlarını eda eden müminlerden olmayı bize nasip eylesin. Duası makbul olan müminlerden olmayı bize nasip eylesin. Şu ayda ve şu gecede hususen cehennem narından azat edilen kulların grubuna bizleri de dahil eylesin. Allah dinlediğiniz için hepinizden razı olsun. Bu ahir davana elhamdülillahi alihi ve